dergi 95.0 açık radyoda açık dergi programı devam ediyor. Evet deprem özel yayınımız sürerken Kahramanmaraş'a bağlanıyoruz. Abdurrahman Gök şu anda telefon attığımızda e, dünden beri sahada bulunuyor kendisi. Diyarbakır'dan Maraş'a geçmiş ve deprem sonrası koşulları e, bir gazetecilik faaliyetiyle gözlemlemek üzere orada bulunuyor. E, Abdurrahman Bey merhaba, hoş geldiniz Açık Radyo. Yayınla. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, öncelikle kolaylıklar diliyorum, ellerinize sağlık diyorum, e, alandan Sa saat başı neredeyse haber geçiyorsunuz gerek sosyal medya evet. kanallarınızda gerekse YouTube'da e, çok önemli e, röportajları ve kayıtları dileyenler de izleyebilirler. Ben biraz buradan hareketle Maraş'a ilişkin e, durumu sizden öğrenmek istiyorum çünkü çok az bilgi var hakikaten. E, evet. Videolarınız olmasa da ben de pek bir maluma sahibi e, olamayacaktım. Pazarcık'ta mısınız hala özel, e, öncelikle ona bir sor sormak isterim size. Evet pazarcıktayım. Aslında e, dün değil bir önceki gün yani deprem günü depremden hemen sonra Hı -hı. ben de Diyarbakır'da yaşıyorum. Hı -hı. E, Mezopotamya Ajansı'ya Depremden hemen sonra e, pazarcıktan hiçbir haber alamadığımız için e, gazeteci e, Azad Altay arkadaşımla birlikte Hı -hı. E, hemen Pazarcağı doğru geldik. Aslında pazarcık pazarcağa gelmeden önce e, Adıyaman'a uğramak istedik. Çünkü Adıyaman'da da durumun içler olduğunu öğrenmiştik. En azından ilk gelen bilgiler öyleydi. Ondan sonra elektrikler kesildiği için internet kesildiği için, telefonlar çekmediği için sağlıklı bilgi oradan dağılamıyorduk. Ama Adıyaman'ın girişinde çok yoğun bir trafik vardı. Bizim orada zaman kaybedeceğimizi düşündüğümüz için yönümüzü çevirip Pazarca'ya doğru yola çıktık. Tabii yol üzerinde Gölbaşı var. Samsun'a bağlı bir ilçe. Hı. Gölbaşı'nı görünce biz Pazarcık'ta nasıl bir manzarayla karşılaşabileceğimizi tahayyül bile edemedik açıkçası. Hı. Çünkü gölbaşında neredeyse ağır hasar görmemiş bina kalmamış, çarşı merkezinde neredeyse yıkılmamış bina kalmamıştı. Yani demokrasi meydanı denilen özellikle çarşıda Atatürk Büsü'nün bulunduğu noktada derin derin yarıklar oluşmuştu ve bu yarıkların geçtiği bütün güzergahta, ne kadar bina varsa hepsi ya yerle bir olmuştu ya da ortadan bölünmüştü. Bu manzara çok korkutucuydu açıkçası. Biz buradayken yani gölbaşındayken saat 1.30 sıralarında Elbistan e, merkezli ikinci deprem meydana geldi ve gözlerimizin önünde daha önceki depremde ağır hasar almış birçok binada e, tekrar e, yıkıldı. Neyse ki içinde insanlar yaşamıyordu ama Birçok yurttaşın arıtı altında bulunduğu enkazlara biz kendimiz de tanıklık ettik. Ve daha sonra buradaki görüşmelerden sonra Pazarca'ya doğru yeniden yol aldık. Yolda da benzer şekilde yolda çökmeler vardı. Çok dikkatli bir şekilde gelmek zorundaydık. Çünkü henüz karayolları da hiçbir şekilde o göçleri doldurmak için herhangi bir çalışma başlatamamıştı olayın sıcaklığıyla. Hı hı. Ve biz Pazarca'ya geldiğimizde... Metrojüsü olan Pazarlıkta 7.7 şiddetinde depremle sarsılan Pazarlıkta gerçekten korkunç manzarayı gördük. Yeni eski, tek katlı, çok katlı apartmanlar, binaların tamamı çok ağır hasarlı görünüyordu. Biraz kenar mahallelere geçtiğimizde özellikle Cengiz Topel Mahallesinde yine Fatih Mahallesinde ve bugün gittiğimiz istasyon e, mahallesinde, e, bir, bir mahalle daha vardı aslında istasyonun bitişiğinde. E, şimdi şimdi e, ismini unuttum, Menderes mahallesinde, evet. Menderes mahallesinde e, korkunç manzaralarla e, karşılaştık. Birçok bina yıkılmış, yerle bir olmuş, kibrit kutusu gibi üst üste yığılmış. Bazı binaların ara katlar, yani düşünün beş katlı bir binanın üçüncü katı tamamen çökmüş. Ve üçüncü kat yok ama dördüncü, beşinci, birinci ve ikinci katlar olduğu gibi e, duruyor. Bazı binaların da birinci katı, zemin katı tamamen yıkılmıştı. Kaymakamlığın hemen arkasındaki sokakta birçok e, iş yerinin olduğu e, caddede, sokakta e, o kadar nizami birinci katlar kesilmişti ki yani tabelalar neredeyse şöyle zannediyor insan. Yani bilmeyen diyecek ki tabelalar yere e, bırakılmış durumda o kadar kötü bir durum vardı ve tabi biz hemen olay yerine geldiğimizde ulaştığımızda sadece ana caddenin üzerinde Demiroğlu apartmanında AFAD'ın bir çalışması vardı onun dışında herhangi bir birlik de henüz bu ilçeye ulaşmış değildi kurtarma ekipleri henüz buraya ulaşmış değildi ve Demiroğlu apartmanında çalışmalarını sürdüren ekipler gece yarısı saat 12.25 ve 12.30'a arda arda açtıkları bir yaşam kovidorundan bir kız çocuğu biri de 43 yaşında iki yurttaşı canlı bir şekilde enkazın altından çıkardı. Bu bizim için de orada bekleyen insanlar için de büyük bir umuttu. Tek bir binada bu çalışma yürütülmesine rağmen bir umuttu. Ve daha sonra bir 2 ekip daha geldi farklı noktalarda bunlar da çalışmalarını sürdürdüler ama e, yüzden fazla benim en azından gördüğüm ve saydığım yüzden fazla yerle bir olmuş binanın olduğu bir de 2-3 ekiple siz de takdir edersiniz ki e, hiçbir şey yapılamaz sadece çalışma yürüttükleri binalarda ancak varsa canlı birilerini çıkarabilirlerdi nitekim öyle de oldu ve bugün 3. gün e, sayı e, arttı. Yani Arama Kurtarma Ekiplerinin sayıları arttı. Ancak enkazlardan neredeyse hiç canlı çıkmıyor. E, yaşamını yitiren yurttaşlar bir bir e, çıkarılıyor bu enkazlardan. Çünkü burada dondurucu bir soğuk var geceleri. Dün örneğin sabaha kadar biz de uyumadık. Mahalleleri dolaştık. Evet. Ve bu videoları YouTube kanalımda da yayınlamıştım. Sizler de görmüşsünüzdür. Evet. Mahalle mahalle dolaştım. Aslında bu Bunları yani o saatte o video çekimlerini yapmamın bir diğer nedeni de birçok insan benim çektiğim videoların altına yorumlarda o mahallelerdeki apartmanların isimlerini merak ettiğini. Çünkü buralılar ailelerinden haber alamıyorlar ve hiçbir bilgi yok. O yüzden benim aracılığımla bir bilgiye ulaşmak istiyorlardı. O yüzden ben de gece sabaha kadar o mahallelerde dolaştım. Tek tek apartmanların isimlerini sayarak en azından ayakta kalan apartmanlar yıkılan apartmanları göstermeye çalıştım. Ve o korkunç manzara dediğim gibi o, o dondurucu hava e, insanları da etkiliyordu. Ateş başında bile insanlar tir, tir titriyordu. Gerçekten buna tanıklık ettim ve çoğu zaman kendimi tutamadım. Evet. Yani o çaresizliğin karşısında kendim de çok e, etkilendim. Sinirlerim e, yıprandı. Ama e, maalesef e, üçüncü günde hala buraya gereken yardımlar ulaşmış değildi. Biraz önce dolaştık. Yeni yeni çadırlar dağıtılıyor ve bazı noktalarda Ereğli stadyumun içerisinde çadır kurulumu başlamıştı. Yine birçok birkaç noktada AFAD'ın dağıttığı çadırları yurttaşlar kurmaya çalışıyordu. Ama belli ki bu gecede pazarcının büyük bir bölümü yine örme çatma naylon çadırlarda geceyi geçirecekler. Eğer enkazın altından çıkarılacak olan cenazelere gelirsek biz ilk gün hastaneye gittiğimizde e, dehşet verici bir ile karşılaştık. Hı. Yeni yapılan hastanede de e, büyük bir e, yıkım vardı. Yani iç tarafındaki e, karton piyer tavanlar e, onun dışında duvarlar e, yıkılmış vaziyetteydi. O yüzden yeni hastanenin sadece bazı bölümlerinde hizmet veriliyordu. Buraya getirilen cenazelerin tamamı Poliklinik bölümünün girişinde bataryalara sarılı bir şekilde yerlere yan yana dizilmişti. Aralarında çocuklar da vardı, gençler de yaşlılar da vardı. Benim saydığım 60 cenaze vardı. Daha sonra hastane başhekimiyle görüştük. Kendisi de bu rakamı teyit etti. Hastaneye 300 vakanın geldiğini, bunların bunlardan 60'ının yaşamını e, yitirdiğini, olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle diğer vakalara hiç bakmadıklarını, sadece enkazdan çıkarılanlara e, hizmet verdiklerini ifade etti. Onlar da yorgundu. Sağlık çalışanları da e, yorgundu. Ve zor şartlarda e, çalışmalarını e, sürdürmeye, insanları tedavi etmeye, yanıt olmaya çalışıyorlardı. Dün bir kez daha aynı hastaneye gittik ve burada aslında o cenazelerin ilk gün gördüğümüz cenazeler kadar yeni cenazelerin hastaneye getirildiğini gördük. Bir taraftan Cenazelerini, yakınlarını, analarını, babalarını, eşlerini, çocuklarını, cenazelerini teşhis etmek için hastaneye gelenler tek tek cenazelere bakıp teşhis yaptıktan sonra kayıt işlemleri yapılıyor ve cenazeleri teslim ediliyordu. Bir taraftan da araçlarla, özel araçlarla insanlar cenazelerini, enkazdan yani çıkarmayan cenazelerini hastaneye getirip kayıtlarını tutuyordu. Böyle bir manzarayla karşılaştık. Ee, ve dediğim gibi daha sonra tekrar kentin içerisindeki bazı noktaları dolaştık. Cengiz Topel Mahallesi'nde örneğin sekizinci caddede e, e, mini market diye bir Eren mini market diye bir marketin hemen karşısında bir apartman çökmüştü ve bu apartmanda dün çalışmalara başlandı gece yarısı saat 12 sıralarında iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı enkazın altından. Bu bina yan yattığı için bazı odaları yaşam odası gibi düşünüldüğü için burada titiz bir çalışma yürütüldü aralıksız. Biraz önce de o binanın önüne gittik hala çalışmalar devam ediyordu. Ama dediğim gibi maalesef e, canlı hiç kimseye ulaşlamadı. Yine yoksul apartmanı vardı. İlk gün geldiğimizde burada herhangi bir çalışma yürütlemediği için oradaki e, e, akrabaları yani henkazın altında... Ya akrabaları bulunanların yakarışları vardı. Bizim aracın, aracılığımızla seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Ve bu seslerine de bir yanıt olarak ilk gelen ekipler bu binaya yöneldiler. Orada dün gün boyu çalışmalar yapıldı. Gece yarısına kadar bu çalışmaları biz de e, takip ettik. E, ancak e, burada da e, herhangi bir yaşam emaresine rastlanmadı ve daha sonra sabaha kadar aralık verildi o çalışmalara. Yani buradaki dondurucu soğun da aslında bu enkazın altında kalanların yaşamını yitirmesinde büyük ihtimalle büyük etkisi var çünkü insanlar yani dışarıdayken bile önlem alamadığınızda hipotermi geçirebilecekken o enkazın altında gece sabaha karşı saat 14 saat 4'de 17'de bu depreme yakalananların ne durumda olacağını varın siz düşünün yani pazarcıkta aslında korkunç manzaralar vardı. Korkunç manzaralarla karşılaştık. Yavaş yavaş da olsa en azından insanların ihtiyaçlarını giderilebilmesi için burada bir çalışma yürütüldüğüne biraz önce tanık olduk. Bugün öğlene kadar da böyle bir çalışma maalesef düzgün bir şekilde yürütleniyordu. Gelen yardımların tamamı bir noktada toplanıyordu ve daha sonra da ifade ediliyordu. Nitekim akşam üzeri birçok noktada Yardım tırlarının konumlandığını ve insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için bu kamyonlardan ihtiyaçlarını temin ettiklerini gördük. Çadır konusunu da biraz önce söylediğim gibi bugün biraz dağıtılmaya başlandı. Bazı noktalarda çadır kent gibi yani stadyum gibi örneğin çadır kent kuruluyor. Ancak yurttaşlar şunu istiyorlar şunu rica ediyor. Yani çadırları toplu bir yerde değil de tek tek vatandaşlara verilirse bu çadırlar en azından Evleri ağır hasarlı olanlar evlerinin karşısında bu çadırları kurmak istiyorlar. İhtiyaçları oluyor. Zaman zaman eve girip çıkma ihtiyacı hissedebileceklerini ifade ediyorlar. Belki de evlerinin yağmalanma korkusunu taşıdıkları için böyle düşünüyorlardır. O yüzden çadırlarının kendilerine verilmesini ve bu çadırları da kendi evlerinin ya da enkazlarının karşısına kurmak istediklerini e, ifade ediyorlar. Bu gece de aslında zorlu bir gece olacak. Çünkü şu an bile hava çok soğuk. Aslında gün boyu güneşli bir hava. E, ama yavaş yavaş soğuk. Kendisini hissettirmeye başladı. Hava da açık olduğu için muhtemelen yine sıfırın altında olacak. ve Bu gece e, umarım umarım e, umutlar biraz daha diri kalır ve enkazların altında çalışmaların yürütüldüğü e, enkazların altından ee, ...sağ canlar çıkar diyeyim ee, biz... ve tadarcıktan bunları aktarayım. Evet, biz de öyle bu umudu paylaştığımızı belirtmek isteriz. Eksi ee, 6 ile bir santigrat derece arasında sıcaklığın olması da bekleniyor. Ee, evet. Dolayısıyla her dakika bile çok önemli çok çok teşekkür ediyorum sizi işinizden alıkoymak da istemiyorum Abdurrahman Gök ee, ama evet, şunu da merak ediyorum, ediyorum. Bu, bugün içerisinde e, sahadan şu haberleri de almaya başladık OHAL ilanından sonra bölgede evet. e, gazetecilerin faaliyetlerine yönelik kısıtlayıcı e, tedbirlerin e, alınmış olduğunu da duymaya başladık siz böyle bir şeyle karşı evet. karşılaştınız mı acaba? Karşılaşmadık ancak yavaş yavaş görevliler artık daha fazla görev başında mesela ilk gün biz tek bir polisle bile karşı karşıya kalmadık hiç görmedik yani görevi başında da bir polis görmedik. Narlı'ya gittiğimizde Narlı'nın yani çünkü internet çekmiyordu ilk gün burada telefon da çekmiyordu buradaki bilgileri aktarabilmek için biz Pazarcığın yaklaşık 20 kilometre bazen 40 kilometre dışına tutma zorunda kalıyorduk haberi aktarabilmek için Hı. ve Narlı'da çok sayıda trafik polisi aracını, araçlarıyla birlikte trafik polisini gördük. Şaşırmıştık hatta. Ama bugün e, örneğin çok sayıda trafik polisine de sivil polislere de normal e, polis memurlarına da e, rastladık. Herhangi bir engelle karşılaşmadık e, şu ana kadar. Ama biz de takip ettiğimiz kadarıyla başka noktalarda başka kentlerde gazeteci arkadaşlarımızın böyle bir engelle karşılaştığını okuduk. Umarım e, biz burada böyle bir şey yapılmaz. Çünkü sizler de seyretmişsinizdir paylaştığımız videoları biz gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Aslında kamu görevi yürüttüğümüz için biz görevlilere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz önce yoksul apartmanın örneğini verdim. Yani orada aileler defalarca Gidip yetkililere durumu aktarmalarına rağmen hayır biz gelemeyiz sayımız yetmiyor çünkü sıraya aldık ancak sırayla gelebiliriz demişlerdi ancak o haberleri yaptıktan sonra ilk gelen ekipler oraya yönlendirilmişti bu da aslında yaptığımız işin önemini gösteriyor aynı zamanda biz burada çalışma yürüten e ekiplere de böylece yardımcı olmuş oluyoruz mesela herkes Belirli noktalara gidip oralardan yardım alamıyor. Yaşlılar var. Mesela bu Cengiz Topel mahallesinde evet. ben sabaha doğru e, e, oraları dolaştığında bir e, fidan e, fıstık diye bir yaşlı kadınla e, karşılaştım. Evet. Ateş başında tek başınaydı. Isınmaya çalışıyordu. Düşünün hal hatırını sorduktan hemen sonra bana saati sordu. Saat kaç dedi. Saat beş dediğinde güneş ne zaman doğacak dedi. Defalarca yani hala depremin etkisindeydi. Defalarca bana güneşin kaç saat sonra doğacağını söyledi. Ve ben iki saat sonra güneş doğacak merak etme dememer anne ellerini havaya kaldırıp Allah'ım bir saat sonra doğsun diyordu. Yani şimdi bu insanlar belirli noktalara kurulmuş Kızılay yardım tırlarına ulaşacak durumda değiller. O yüzden biz bu haberleri yaptığımızda aslında görevlilere nerede kimin ne ihtiyacı olduğunu da göstermiş Kesinlikle. oluyoruz. Ve böylece belki de görevliler oraya gidip o yardımı o yurttaşlara ulaştırmış oluyorlar. O yüzden biz tam üzere görüyoruz. Umarım bu OHAL çerçevesinde gazeteciler hiçbir yerde işlerini yapmaktan alık konulmazlar. Şu ana kadar yapılan hatalardan da umarım dönülmüş olur. Rahman Gök çok teşekkür ediyoruz. Lütfen dikkat edin kendinize ellerinize ve ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyoruz. Biz de hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.